Evet Açık Radyo ve Açık Dergi programı geri döndük tekrar. Merhaba herkese. Merhaba tekrar. Evet şimdi tiyatro festivali diyeceğiz. Dün akşam programı açıklandı 20. 20.sini düzenliyor olacak. 20. İstanbul Tiyatro Festivali'ni daha doğrusu evet Mayıs ayında gerçekleşecek. 3 Mayıs'ta başlayıp 28 Mayıs'a kadar sürecek 25 ayrı mekanda yurt içi ve yurt dışından da birçok... Prodüksiyon var. Evet bu prodüksiyonlara e, yeni oyunlara geçmeden önce dün onur ödülleri de verildi. Kısaca ondan bahsedelim istiyoruz. Sonra bizim bu çok kalabalık olan tiyatro festivali programından bir iki önerimiz olacak sizlere. Evet seçkilerimiz olacak. 25 gün sürecek olan e, festivalin aslında dediğimiz gibi çok fazla detayı var. Mayıs ayında tekrar konuşuruz ama açılış gecesinden biraz bahsedelim. Onur ödülleri iki kişiye gitti bu sene. Şahik. Şayka Tekant biri, diğeri de Metin Akpınar'dı. Ee, Şayka Tekant, biz o zaman böyle de tiyatro yapılır mı denilen zamanları yaşadık dedi. 90'larda farklı bir solukta tiyatro yapmanın neye benzediğini anlattı aslında. Ee, kendi tiyatro topluluğunu kurmuşlardı. Kurmuştu 1990'larda. Stüdyo 1990 oyuncularını ve aslında evet ona da vurgu yaparak e, ne biçim tiyatro yapmıştık dedi özetle. E, bu sene aslında Şayka Tekant'ın şöyle bir özelliği varsa, Moel Beckett'ın en önemli Tiyatro metinlerinden Godoy'u beklerken oyunuyla açılacak festivalde e, Tekant'ta oyunda beklemek eylemi ve beklenti umut etmek, umutsuzluk var olmayası, var olmaya mahkumiyet kavramlarını e, sorguluyor olacak ve İstanbul Tiyatro Festivali oyununun ortak yapımcılığını da uygulayacak. E, Tiyatro festivali oyunun ortak yapımcılığını da üstleniyormuş aynı zamanda. Evet stüdyo oyuncuları Godoy'u beklerken yorumlayacak Şayka tekantın rejisiyle bu sene umur ödülünü almıştı Tekkant ve e, açılışta onun yorumuyla Godoy yorumuyla gerçek bu önemli bir ayrıntıydı. Evet, bir diğer isimse Onur Ördün'leği görülmüş bu sene Metin Akpınar o da Haldun Taner'e selam etmiş. Haldun Taner'in öncülüğünde 1967'de kurduğumuz Kabare Tiyatrosu'nun oyuncusu, yöneticisi ve orta olmaktan gurur duyuyorum demiş. Fazla tevazu göstermeyiniz. Ciddiye alırlar. Ya bu cümleler de o yüzden çok tevazu göstermeyeceğim. Deve kuşu Kabare Tiyatrosu'nun mensubu olarak diye belirtiyor evet stüdyo oyuncuları ve deve kuşu kabarı ki e, kolektif tiyatro işi aslında bağımsız da denebilecek ve çığır açmış işler kendi kulvarlarında şüphesiz. Bununla beraber bir de Berlin Air ödülü var bu sene. E, evet Bertolt Brecht tarafından kurulmuştu. Üç kuruşluk operayı da bu arada yine İKSEV'nin organizasyonuyla İstanbul'da izleyeceksiniz. E, Berlin Air bu arada Shakespeare şeyleri de yorumları da. Ee, sonrasında üzerinde duracağımız konular e, olabilir. Evet e, Metin Akpınar dedik Şayka Tekant ve Berliner Ransambul 20. İstanbul Tiyatro Festivali'nin onur ödülü sahipleriydi. Ee, evet ve programa şimdi bakalım. Shakespeare demiştik. E, çok ilginç bir Shakespeare prodüksiyonu gelecek İstanbul'a. Biz her ne kadar bir biçimde ekonolojik olarak size bir seçki sunmaya çalışacağız önümüzdeki dakikalarda ama Shakespeare'i takdir edersiniz ki başa çekiyoruz. Üstünün üstüne üstlük bu da epey ilginç bir Shakespeare yorumu. 4 palya uçadan Shakespeare'in bütün ölümlerini izleme imkanı bulacak İstanbul'u tiyatro severler. Spy Monkey İstanbul'a geliyor. Aytor Basauri, Stefan Kreis, Petra Macy ve Toby Park bu arada Spy Monkey'nin 4 oyuncusu. Tim Crouch tarafından Shakespeare'in ölümleri bir araya getiriliyor. Brighton Festivali ve Royal Durngate Northampton'la İstanbul Tiyatro Festivali'nin ortak yapımı bu iş moda sahnesinde izleniyor olacak. Evet birkaç gösteri birden var tabii ki. 24, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde. iki saat boyunca Spy Monkey'yi izlemek mümkün. 24'üne gitme şansını yaşarsınız da bu arada Spy Monkey ile bir de söyleşi olacak. Bu arada biletler de 10 gün sonra satışa çıkıyor. Henüz çıkmadı tabii. Evet. Ee, ve bunun dışında yine bir Shakespeare e, söyle, Shakespeare haberi diyebiliriz. Shizo Shakespeare ismini taşıyor bu oyunda. Yiğit demiş sahneye uyarladı, yönetti ve tek başına oynuyor bu oyunda. Shakespeare'in yapıtlarından yola çıkıp düne bugüne aşka, iktidarı, hırsa, ihanete e, ve zamana, zamana dair diyerek anlatmışlar metinde. E, Shizo Shakespeare bir adamın deliliğin sınırında dolaşan hikayesini anlatıyor diyorlar. E, Yiğit Demir yine kendi sahnesinde kumbaraca elde oynuyor olacak bu oyunda. 14-15 Mayıs'ta 8-9 Mayıs'ta da. ilk evet, 8-9 Mayıs'ta da ilk oyununu oynuyor olacak. 21-22 Mayıs'ta da Üsküdar Teker sahnesine gidecekmiş <gülüyor> turneye. Evet e, Spy Monkey Shakespeare'in 75 ölümünü sahneye koyacak. E, yiğit de Şizo, Shakespeare bunlar Shakespeare e, vurgusuyla tiyatro festivalinden çıkardıklarımızda. Evet, Nefret Tiyatrosu bir başka oyun konuşmak istediğimiz e, hakkında e, 14 Mayıs'ta oynayacak zorlu performans sanatları merkezinde Milo Rau yazmış e, bu oyunu konsept metin ve yöneten e, yönetmen kendisi e, Fransızca ve Ruandaca olduğunu söylemek lazım. Çalışmalarının tamamını Avrupa'daki prestijli festivallerde yer alan ve e, son yıllarda dikkat çeken bir yönetmen olarak anlatılmış İKSV tarafından Milo Rau Nefret Radyos projesiyle de İstanbul'a geliyor olacak. 1994'te Ruanda'da e, soykırımın Tutsilere yönelik soykırımın kuş, kışkırtıcısı e, bir radyonun asıl <gülüyor> Bir radyonu, evet, evet kışkırtıcısı ırkçı bir radyo kanalının stüdyosundan yayın yapan e, bir ekibi izliyor olacağız neredeyse. Evet, bu e, RTLM bu arada radyonun ismi Radyo Televizyon Libde Milkolin. E... Bunu bu radyoya aslında sadık kalarak kurgulanmış bir arka plana tekrar yayına e, alacakmış. Bilal o, hayli ilginç gözükmekte. Özellikle radyocular olarak öyle olduğunu söyleyebiliriz. Hmm. Evet. Can alıcı kısmı şu şekilde ortaya konmuş. E, radikal görüştü. Üç Hutulu'nun katıldığı ve bir İtalyan Belçikalı Beyaz olan George Rugio'nun sunduğu bir RTLM programının yeniden canlandırılmasından e, ibaret aslında. Evet. ırkçılık nasıl yayılır? İnsanlar insanlıktan nasıl çıkartılır? Neffet Radyosu'nun ...sorduğu sorularmış. Seyirci... ...Nefet dozu ırkçı düşüncenin merkezinde... ...birer gözlemci kılarak... ...bu zihniyetin yıkıcı ve önlenemez... ...sonuçlarının birer kurbanı haline... ...dönüştürüyor deniyor. Bu da uyarımız olsun... Üstelik 2 saatlik bir oyun bu. 14-15 Mayıs tarihlerinde zorlu da izlenebilecek Fransızca ve Ruandaca demiş olduğum gibi. Evet haydi bir ilginçte de bir dekor çalışması var bu arada. Ona da göz atmanızı tavsiye ederiz. Evet soykırım dedik bir de SS subayının gözünden soykırım var. Merhametliler Guy Cassie ve Erwin Jans tarafından bir uyarlama bu. Jonathan Little'ın aynı aldığı kitabından. The Kindly Ones'dan bir sahne uyarlaması, İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan soykırımı bir SS subayı olan Max Aoun'un gözünden anlatıyor olacak. 6-7-8 Mayıs tarihleri bu ee, da bizim e, Unique İstanbul'da burada arada Unique Hall'da gerçekleşecek. Evet şimdi bahsedeceğimiz bir oyunda İran oyunu olacak. Her gün biraz daha ismini taşıyor. Ham Hawaii ismi oyun yani. Ee, bu oyunda daracık bir mutfakta günlük angaryalarıyla meşgul üç kadının zıraf dolu öyküleri aracılığıyla İran'ın 1981'den yani İran devriminden iki yıl sonra 2013'e kadar uzanan e, hayatından bir kesit sunuyor olacaklar. E, en iyi Özgün Metin, en iyi kadın oyuncu ve en Yönetmen dövdülerini almış her gün biraz daha ham hava isimli oyun yazar Mahin Sadri ve yönetmen de Afsaneh Mahiyan ee, bu oyun da 17-18 Mayıs tarihinde Yunuk İstanbul'da oynayacak Yunik Halda oynuyor olacak maslakta ee, eğer isterseniz bizden öneri olsun bu da. Evet, Needles and Opium da diyelim kısaca. Bu çok e, partnerli bir iş, İstanbul Tiyatro Festivali'nin bir ortak yapımı. E, dünyaya dolaşmış bir İngilizce-Fransızca oyun. Needles and Opium dediğim gibi e, yine unique gösterecek olan. Evet. E, Koktun'un sözünü kendine almış, içinden Koktun'un sözü geçen bir yapım olduğunu söyleyelim. X makine Robert Lepage yapımı, ilerleyen günlerde aynısını döneriz. Zaman yerli yapımları da ayrıca yöne çıkarmak istiyoruz, zira yani aslında şey baktığımız sayısal oranda baktığımızda yerli yapımların çok daha yüksek oranda olduğunu görmek mümkün. Doğal olarak tabii ki. Evet İstanbul Tiyatro Festivali için üretilmiş pek çok iş. Toplamda 23 yerli oyun izleyici karşısında olacak. Mayıs ayında gerçekleşecek tiyatro festivalinde. Evet bunlardan 21'de premier yapıyor aslına bakarsanız. Evet yerli yapımlar arasında özgün ve yerli metinlerin yanı sıra Beckett, Genet, Hasek gibi kült isimlerin klasikleri de var. Türkçe'ye çevrilmiştir ama Türge edilmiş. Evet hizmetliler bunlardan biri bahsedeceğimiz. Evet Jean Jönet. Evet, Jan Genel Sanat yönetmenliğini Erdal Beşikçioğlu'nun yaptığı hizmetlerin yönetmenliğini Elvin Beşikçioğlu ve Binaz Dorkip üstlendi. Gerçekte oyunun, oyunla kurgunun sınırında var olmaya çalışan ama bir süre sonra oyunla gerçeğin sınırının gittiği noktada kaybolan Kaybolan iki hizmetçinin öteki hikayesine e, odaklanan bir yapım olduğunu söyleyebiliriz. 4-5 Mayıs'ta oynayacak. Evet tahsil hatası bir de düşündüm. Hizmetçiler diyebiliyoruz çoğunluk ajanjörü. Hizmetliler olarak sahneye koyuyor. Tatbikat sahnesi. Evet gerçekle oyunun oyunla kurgunun sınırında var olmaya çalışan. Fakat bir süre sonra oyunda gerçeğin sınırına gittiği noktada kaybolup. Tutunamayan iki hizmetçinin öteki hikayesine odaklanacakmış hizmetliler. Evet Erdal Beşikçioğlu'nun genel sanat yönetmenliğinde bir jöne yorumu Merak ediyoruz hakikaten. Evet yanı sıra moda sahnesinde İstanbul Tiyatro Festivali'nin ortak yapımcıları arasında yer aldığı Kıyamete Kadar Kapattım Kalbimi'yi görmekteyiz. Melis Teskan ve Okan Ürün biriken performans grubundan gayet iyi hatırlayacaksınızdır sizde. Meral Çetin Kaya, Defne Halman, Can Kulan, Efe Can Şen olsun ve Okan Ürün rol olacaklar bu ortak prodüksiyonda evet kavganın, korkunun ve aşksızlığın içinde kendini gecenin dönüştürücü gücüyle sınayanları sahneye taşıyor denmiş Evet, bir Tarkan anıntısı taşıyor bu arada oyunun başlığı da kıyamete kadar kapattım kalbimi. Evet ve bahsedeceğimiz diğer oyunda 11, 12, e, pardon tarihleri yanlış söyledim 19-20-21 Mayıs tarihlerinde ayrıca 22 Mayıs'ta da oynayacak olan Vanya, Sonya, Maşa ve Spike olacak. Christopher Drunk yazdı bu oyunu ve Cheehov oyunlarına göndermeler yapıyor başlıktan da anlayacağınız gibi. Günümüzdeki Amerika Birleşik Devletleri'nin küçük bir kasabasında geçiyor bir e, geçen bir öykü bu. Oyunda taşra yaşamının umutsuzluğu ve modern insanın yalnızlığı konu ediliyor olacak. Ee, zeki bir komedi olduğu yorumu yapılmış. Yücelerten üstleniyor yönetmenliğini bu oyunun Şerif Erol. Tilbe Saran, Nesrin kazankaya doğan akdoğan Başak Meşe ve Gamze İpek rol alıyor olacak bu oyunda Tiyatro Pera tarafından da sahnelenecek. 22 Mayıs'ta izleyebileceksiniz Tiyatro Pera'da. Yanı sıra 19, 20, 21 Mayıs'ta da izleyebileceksiniz. sonrasında da Caddebostan Kültür Merkezi'ne gidecek 24'ünde. Biz zaten Mayıs ayına geldiğimizde tekrar hatırlatıyor oluruz bu oyunları. Evet 20. Tiyatro Festivali kapsamında atölye çalışmaları, seminerler, sergi okuma tiyatrosu ve söyleşi düzenlenince de belirtilmiş. Ayrıca bizim size şu anda Al sunduğumuz listede çok küçük bir kısmını kapsamakta. Ee, bu epek kalabalık diyebileceğimiz tiyatro festivalinin İstanbul'un ee, bir göz atmanızı tavsiye ederiz. İKSB'nin web sitesinde ayrıntılı bilgiler de e, mevcuttur. Ama bir yeni projeyi de söyleyelim. Dans platformu başlatılıyormuş. Evet e, profesyonel dansçılar kısa sunumlarla projelerini sahneleyecekmiş tiyatro festivali kapsamında. Leman Yılmaz festivali direktörü sanatçı Aylin Ersöz ve sanatçı Tuğçe Tuna tarafından da ııı ee... ...seçilecekmiş aralarından bazıları ve festivalin yabancı profesyonel konuklarına yönelik platformlarda sunulacakmış. Evet bu da ilginç. Tiyatro festivalinin yeni kollarından bir tanesi. O yüzden not olarak düşelim istedim. Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bugün tiyatro festivalinden bahsettiğimiz gün Kurtweil'in de doğum günüydü. Alman besteci 1900 yılında 2 Mart'ta dünyaya gelmiş... Evet, e, bu da işte talihin bir cilvesi olarak görülebilir. Belki e, çok uzun süre beraber ürettiği Bertolt Brecht'le e, bir ortak bestesini Bertolt Brecht'in sesinden dinleyeceğiz. Takribi 1928 ve 1929 yılına tarihlenen e, bir kayıt olacak açık dergide. Evet, bir klasik McDonough'a. Bir hat dene, undi trägt er im Gesicht, und mehdi er hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Ve bir insan git, umdette, denman metim eser neydi? Ve Schmuel Meier, beiden kann kemikauer parkefunden mittnemer in herr pro er As große Feiern doch, sieben Kinder und ein Kreis. in der Menge, meckimesser den man fragt und fernigt weit und im erweih wach her auf war gesendet meckibelken war